Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet Lale Gül TV.com.tr göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizlerle sorularınızı yine İlmi Alet Lale TV.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Allah. İlk geliniz, gelen sorumuz hocam. Ee, çevremizde ne beş vakit ne cuma nede bayram namazı kılmayan insanlar var. Sorulduğunda biz de Müslümanız diyorlar. Ancak bu kişilere namaz kılması söylendiğinde çalışmakta ibadet diyorlar ve namazı kılmıyorlar. Bu kişilerin cenaz cenaze namazı kılınır mı ve bu kişilere selam verilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve sallallahu te'ale aleyhi ve sellem ve ba'du. İnsanların yeryüzündeki en büyük vazifesi ve en önemli vazifesi, tek olan Allah-u kulluk etmektir. Kişi bu vazifeyi yerine getirmemesi durumunda, Müslümanın yapması gereken ameli icra etmemiş olacağından Müslüman ismiyle anılmaya müstahak olmaz. Ve bu vazifelerin en önde geleni de şüphesiz imandır, inançtır. Çünkü inanç olmadıkça yapılan ibadetlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bir hocamız, e, Ahmet Vanlıoğlu hocamız, Rabbim Kendisine sıhhat, afiyet nasip eylesin. Bu aralar ciddi anlamda rahatsız. Amin. O sohbetinde bu konuları işlerken şöyle bir örnek veriyor idi. Elde bulunan parmaklar, bu parmakları ibadet gibi değerlendirecek olursak, bu parmaklar nereye bağlı? Ele bağlı. Elle, kola bağlıdır. Kol olmayınca parmakların hiçbir hükmü yoktur. İşte o kol imandır. İman olmayınca hiçbir amelin hükmü yoktur. Ki bununla alakalı daha birçok nakilde vardır. Bir de imanda istimrar vardır. Amelde ise istimrar yoktur. Ne demek? İtikat, inanç hiçbir zaman kesikliliği kabul etmez. Yani ben bugün imanlıyım ama yarın bir saatliğine imandan çıkacağım şeklindeki bir düşünce insanı o anda imansız yapar. Ama diğer e, emirler bu kabilden değildir. Yani ibadetler bu kabilden değildir. İbadet namazda kişi mükellef olur, namazını kılar, vazifesini yerine getirir ve şu an için namaz kılmakla mükellef değildir. Orucunu tutar, vazifesini yerine getirilir ve bundan sonra daha oruçta mükellef değildir. Evet. Ama imanda devamlılık esastır, asıldır. Bu sebeple iman hiçbir zaman inkıtaya kesikliğe uğramaması gerekir. İmandan sonra en önemli ibadet ise şüphesiz namazdır. Ee, ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam günde beş vakit namazı bir kişinin evinin önünden akan bir ırmağa benzetiyor. O ırmakta günde beş defa yıkanan bir insanda nasıl ki bir kir kalmıyor ise, kalması mümkün değil ise, günde beş vakit namazını kılan bir kimsenin de günah namına üzerinde bir şey kalmayacağı ifade edilmekte. Bu sebeple namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Ama ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Yani iman başka bir şey amel daha başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Bir insan namazın farziyetini kabul etmez ise bu insan iman dairesinden çıkmıştır. Velevki namazını kılmış olsa bile Diğer bir yönden insan namazının farziyetini kabul ettiği halde namaz kılmıyor ise, bu durumda bu insan için biz iman dairesinden çıktı demeyiz. İsterseniz meseleyi şu şekilde şamalandıralım. Evet. E, namazı kılmayan bir kimse neden kılmıyor? İkiye ayıralım. Namazın farziyetini inkar ettiği için kılmıyor. Veyahut da namazı hafife aldığı için kılmıyor. Ona hakaret ettiği için kılmıyor. Bu insan zaten Müslüman olmadığına dair ittifak vardır, görüş birliği vardır. Her ne kadar hacca da gitse, oruç da tutsa, zekat da verse ve diğer ibadetleri yerine de getirecek olsa veya kendisini ben Müslümanım diye ifade edecek olsa, bu bağlamda namaz farziyetini kabul etmemesi veya onu alaya almasından dolayı bu insana Müslüman denmez. Ama diğer bir taraftan şayet namazını kılmaması, tembelliliğinden dolayı farziyetini inkar etmiyor, farz olduğunu kabul ediyor ama nefsine uyuyor, gevşeklilikte bulunuyor ve bu konudaki kusurunu itiraf ederek bu insan namazını terk etmiyor ise bu bağlamda bu insana e, hanefi mezhebi kafir tabirini kullanmaz. Namazın e, ehemmiyeti, önemini ifade etme sadedinde bir Müslüman kesinlikle namazı terk etmez. Hatta bundan dolayı kaza bahislerini ele alan fıkıh kitaplarımızda kaza namazı nasıl kılınır, konularının başlığı fevait diye ifade edilen, yani kişinin kendi elinde olmayan bir nedenle namazı kaçırması, kaçan namaz Hı. şeklinde ifade edilmiş. Bunun sebebi de Müslüman hakkında bir hüsnü zan. Çünkü Müslüman bilerek namazını terk etmez. Hı. Bir Müslüman bilerek namazını kazaya bırakmaz. E, dolayısıyla e, normal şartlarda Müslüman namazını kılmalıdır. Ama tembelliliğinden dolayı kılmıyor ise bu kimse için biz kafirdir tabirini kullanmıyoruz. Ancak e, mezhepler açısından farklı görüşler vardır. Hanefi, Şafi ve Maliki mezhebi e, namazı terk eden bir kimse namazı hafife aldığından dolayı değil, sadece tembelliğinden dolayı bunu yapıyorsa farziyetini kabul ettiği halde buna e, günahkardır diyor. E, ahirette büyük cezaları var olduğu ifade ediliyor ama bununla beraber iman dairesinden çıktığı olarak değerlendirilmiyor. Çünkü kabirde ilk sual imandan sonra namazdır. Ve ilk gece rahat geçiren bir kimse daha sonraki geceleri rahat geçecektir. Ama ilk gecede sıkıntı çeken bir kimsenin ondan sonraki günleri de sıkıntılı olacaktır. Dolayısıyla namaz hakikaten bir miyana yardır, bir önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de e, namazın Arapça karşılığı salattır. Salat kökünden e, türeyen e, işte, e, bir takım kipler vardır ki, Bunların toplam olarak baktığımız zaman hemen hemen 90 kere Kur'an-ı Kerim'de tekrar etmiştir. Bu da namazın ne denli önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bu sebepten dolayı bazı hadis-i şeriflerin de zahirini anlayarak Hanbeli mezhebi namazı tembelliğinden dahi olsa kılmayan bir kimseyi iman dairesinden çıktı olarak Hüküm veriyorlar. Bu şekilde iştahat ediyor. Ancak dediğimiz gibi kahir ekseriyete göre namazı tembelliğinden dolayı kılmayan bir kimse, farz olduğuna itikad ettiği elde kılmayan bir kimseye kafirdir ifadesi asla kullanılmaz. Dolayısıyla kafir değil ise bunun cenazesi de kılınacaktır. Elbette buna selam da verilecektir. Tabi e, Müslümana gereken emri bin maruf nehyanin münkerdir. Kimen men ra'a minküm münkeren fel yugayr biyedihi hadis-i şerifi yani biriniz bir münkeri, bir yanlışı, iyi olmayan bir şeye muhtalil olduğunda onu eliyle düzelsin. Feinlem evet. in fe lisanihi. Eğer eliyle düzeltme imkanı yoksa lisanıyla, diliyle tebliğ ederek bunu düzelsin. Feinlem in fe bir kalbihi. Buna da imkan yoksa kalbiyle en azından bunu kınasın. Dolayısıyla duyarsız olmamak gerekir. Müslümanın en büyük vazifesi tebliğdir emri bin maruftur, doğru bildiğini güzel bir lisan ile karşı tarafa ifade etmek, anlatmaktır. Bu sebeple yani kardeşimiz soruyor, namazı kılmıyor, cumaya gitmiyor. Böyle bir insana selam verilir mi? Böyle bir insanın cenazesi kılınır mı? bunun Bu işleri yapmamasının nedeni öğrenilmeli. Eğer farz olduğunu kabul ettiği halde yapmıyorsa, tembelliğinden dolayı yapmıyorsa, bugüne ehli sünnete göre Müslümandır. E, çünkü amel imandan bir cüz değildir. Bu genel olarak kabul edilmiş bir görüştür. E, dolayısıyla bu Müslüman olarak kabul edildiğinden dolayı selam da verilir. Onunla irtibat e, kopartılmamalıdır, kopartılmaz da. E, bir de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. E, i̇man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirlerinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam sözlerini diyor ki, peki bununla alakalı size bir hayra delalet edeyim mi? Yani ne yaparsanız birbirinizi seversiniz. Sahabe-i Kiram, evet ya Resulullah deyince Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam selamı aranızda yayın buyuruyor. Yani selam hakikaten Müslümanlar arasında evet. bir ünsiyetin oluşması, bir birlikteliğin oluşmasına vesiledir. Dolayısıyla selam konusunda geri durmamak gerekir. Hatta ilk atılan kimsenin sevabı diğerine nispetle daha fazla olacağı da farklı rivayetlerle nakledilmiştir. Dolayısıyla bu konuyu da böyle irdelememiz gerekir. Ama soruda şöyle bir ifade var. Namazı kıl dediğimiz zaman o kardeşimizde çalışmak da bir ibadettir. Dolayısıyla ben ibadetle meşgulüm. Namaz kılmasam da olur tarzındaki evet. bir ifade. Bu hakikatten yanlıştır. Çünkü Maide suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben o, müslüman, o kişileri namaza davet ettiğin zaman onlar onu alaya alır, hafife alır, söylenmeyecek şeyleri söylerler. Burada da yani o da bir ibadettir, bunu yapmama gerek yok tarzında ise bu bir hafife almaktır. Bu noksanlığı kabul etmemektir. Bu itikadi bir problemdir. Dolayısıyla böyle bir insan elbette iman dairesinden çıkacaktır. O ayetin direkt muhatabı oluyor muhatap yani. oluyor. O yüzden bu konuda titiz davranmak gerekir. Hı hı. Bir de şunu da e, ifade etmek lazım. Karşı tarafın e, biliyorsunuz ki pek ilmi yok. Bu manada bir takım zafiyeti var. Sizin suallerinize vereceği cevap ile imandan çıkma ihtimali varsa onu imandan çıkartacak sözlere sebebiyet vermemek. Evet. Sözleri konuşmasına sebebiyet vermemek lazım. Yani yönlendirici konuşmamız gerekir ki iman dairesinden çıkmasın. ve Güzel bir lisan ile, münasip bir lisan ile onu uyarmak lazım. E, i̇manın ne derece önemli bir şey olduğu, amelde kusurun olabileceği ama imanda bir kusur asla affedilemeyeceği bu noktada ahiretteki ebedi saadetin imana bağlı kalacağı bir şekilde ona aktarılmalı, anlatılmalıdır. Evet. E, bu noktada irtibat asla kopartılmamalıdır. O yüzden sualdeki cevap pek hoş bir cevap değil. Bunun üzerine basa basa yine ifade edelim. Çünkü direkt men ayet-i kerimenin bir nevi muhatabı evet. konumunda anlam olacaktır anlam. ki Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. Anlam. Özellikle namaz konusunda da Müslümanlara daha Rabbim şuuru versin. Anlam. Bu konuda taviz vermeyenlerden olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bir kelime daha var aslında bu soru içerisinde hocam. Ee, özellikle şu çok söyleniyor. Yani gel kardeşim hadi beraber namaz kılalım falan dendiği zaman gel kardeşim sen kıl. İşte benim kalbim temiz nasıl olsa tabiri var. Ya da ya sen kılsan da oluyor? Kalbin işte haset senin. Kalbin içinden neler geçiyor gibi söylemler var. Yaptığın işler kıldığın <gülüyor> namazla uyuşmuyor gibi sözler söyleyenler de var. Evet. Yani dediğimiz gibi insanın o yapmamış olduğu, yani yapamadığı o ibadetten dolayı eziklik duyması durumunda İman konusunda bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama yapmadığından dolayı bir eziklik duymuyor ise, yani bu olandır, yani bu çok da önemli bir şey değil. Ee, benim kalbim temiz olduğu için namaz kılmama gerek yok tarzda bir itikada sahip ise, bu namazı hafife almaktır. Evet. Ve namazı hafife almanın küfür olacağında ittifak vardır. Evet. Burada herhangi bir görüş farklılığı da yoktur. Ee, ama biraz önce bizim bahsettiğimiz ki hatta Hanbeli mezhebinde namazın farz olduğunu kabullendiği halde, Hafife almadığı halde sadece tembelliliğinden dolayı kılmayan bir kimse için bile iman dairesinden çıkan görüşü vardır. Ki bu gerçeği ekser ulemaya göre kabul edilen bir görüş değil. Ama bu kadar hassastır mesele. Evet. Dolayısıyla bunu iyi irdelemek gerekir. Yani şöyle bir insan günahkar olabilir, günah işleyebilir. Rabbim onu o halden kurtarsın ha. diye dua ederiz. Evet. Ama günahı savunmak o zaman bu günahlılık kavramından çıkar, küfür konumuna girmeye sebep verir. Eziklik duymak gerekir, ondan dolayı kusurlu olduğunu kabullenmek gerekir, mahcubiyetini ifade etmek gerekir. Yapamıyorsan da yapacağım şeklinde ileriye dönük her daim bir niyet taşımalı. Hmm. Yapmayacağım, ileride, yani yapmıyorum ve ileride de yapmayacağım olursa bu Allah muhafaza insanın itikadi bir problemidir ki dediğimiz gibi itikatta istimrar esastır, devamlılık esastır. Bu konu böyle e, yani üstün körü geçirilecek bir mesele değildir. Allah muhafaza buyursun. Hepimizi namazsızlıktan amin, diyelim amin. hocam. Evet, bir diğer başka sorumuz da hocam. Başbakanın açıklamış olduğu emekliye verilen promosyon almak caiz midir hocam? Ki promosyonla alakalı bizim daha evvelki programlarımızda verdiğimiz cevaplar vardı. Hı. Ki orada genel olarak şöyle diyorduk. Promosyon bankanın müşterisinin kendisinden parayı çekmesine mukabil vermiş olduğu bir e, ekstra bir fazlalık. Tabii bunu e, şöyle değerlendirelim. E, kayıt dışı para olmamasından dolayı devletin e, bir siyasetidir bu. Herkes e, işveren işçisine işte bu devlet kurumu da olabilir. Hı hı. Banka üzerinden maaşı vermek zorundadır. Elden maaş verme olanağı yoktur. Bundan dolayı da bankalar bizim üzerimizden ver, bizim üzerimizden ver diye birbirlerine rekabete giriyorlar ve bu noktada ihale açılıyor. O kurum diyor ki işte benim şu kadar işçim var veya benim aylık şu kadar maaş dağıtımım var, bu emekli için de geçerlidir veya özel kurumlar için de geçerlidir veya kamuya tahvil eden kurumlar için de geçerlidir. Benim şu kadar bir maaş potansiyelim var, ne vereceksin? İşte herkes bir rakam söylüyor. O rakamda en fazla kim söylüyor ise o kurum maaşı o banka üzerinden devran ettiriyor. Daha önceki yıllarda o verilen fazlalığı kurum direkmen kendisi alıyor idi. Ama daha sonraki yıllarda onu kendisi almayıp da insanlarına yani memurlarına veya çalışanlarına dağıtıyor. Bu şekilde bir uygulama. Peki fıkhi olarak bunun karşılığı nedir? Yani bunu nasıl nitelendireceğiz? Bunu iki şekilde düşünme imkanımız var. Hediye şeklinde düşünmemiz veya akitten kaynaklanan bir fazlalık şeklinde düşünmemiz. İsterseniz en ağırını önce evet. irdeleyelim. Ben işveren olarak bankaya diyorum ki sana işte söz gelimi 100 lira vereceğim. Yani 100 lira yatıracağım ve sen benim verdiğim bu 100 lirayı benim tayin ettiğim kişilere dağıtacaksın Hı. Ama ben sana bu 100 lirayı vereceğim, sen bana 110 lira olarak onlara dağıtacaksın. Veya 105 lira olarak dağıtacaksın. Aslında 100 liraya mukabil 105 lirayı bana vereceksin. Ha, benim de borçlu olduğum kişilerim onlardır, ben de onunu ne yapacağım? Diğerlerine dağıtacağım. Bir nevi bir akit, bir anlaşma. Çünkü e, o para bankaya yatırılır yatırılmaz, diğer memurların hemen çekmiyorlar. Belli bir zaman kalıyor. Bundan dolayı bankanın bir istifadesi oluyor. Bu istifadeden dolayı da o fazlalığı vermeye razı geliyor. Hı hı. O zaman bu bir sarf gibi değerlendirilir. Ha, burada şöyle denilmesin, efendim parayı veren ile parayın karşı tarafa ödenen harici bir kişi. Hı hı. O şekilde değil de e, parayı veren kurum. Aslında onu mukamde alacaklı olan yine kurumdur. Evet. Ama o kurum onu kendisine almıyor da havale yoluyla memurlarına evet. yansıtıyor. Evet. Bu şekilde düşünecek olursak bu yalın bir faiz olur ki kesinlikle caiz olmaz. Peki daha basit bir tarzda düşünecek olursak banka işte bu maaşı benim üzerimden veriyorsun diye ben hediye olarak bu parayı senin işte memurlarına dağıtacağım. Tabi bu bir akitte bir anlaşmayla yapıyor. Yani hediye insan vermeye de bilir. Ama vermek zorunda oluyor. O zaman biz kurumun ekser kazancına bakarız. Eğer kazancı e, ekser itibariyle haram ise, böyle bir kurumun hediyesinin ise kişiye caiz olmayacağını söyleriz. Ama öyle veya böyle her halükarda promosyon e, bankada kalmasın diyoruz, alsınlar. Ama kişiler kendi şahıslarında onu kullanmasın, fakirlere, fukaraya tasattık esin diyoruz. Peki bu son gündemde özellikle yılbaşından sonra çok dillendirilen bir mesele e, memura verilecek daha doğrusu emekliye verilen bu promosyon nedir? Bu konuyu e, irdelerken şöyle bir düşünce asıl oldu. Çünkü bu devlet kanalıyla ifade edilmesi devletin vermiş olduğu bir fark mıdır? Hmm. E, belki ismine promosyon denilebilir ismin çok önemi yoktur yani akdin evet. yapısıdır önemli olan e, faizli bir akite siz karlı akit deseniz onu faiz olmaktan çıkarmaz evet. karlı bir akite faizli bir akit demeniz onu karlı bir akit olmaktan çıkarmaz evet. yani ismin bu manada pek önemi yoktur. Evet. Belki ismi promosyon tabiri kullanılmıştır ama e, devlet şöyle yapmış olabilir. Emekliye ilk ayda ben işte yıl başına özel olarak şu kadar ekstra bir fark vereceğim tarzında ise onun isminin promosyon olmasının önemi yok dedik. Bu tamamen de devletin vatandaşına verdiği ekstra bir farktır ki bunu almalarında herhangi bir mahsur lazım gelmez. İlk başlarda bunun böyle olma kanaati bizler de hakim idi. Ve daha sonradan araştırdık. Yani gerçekten bunu devlet mi veriyor yoksa bankalar mı veriyor? Yapmış olduğumuz bazı görüşmelerde, bazı banka müdürleriyle yaptığımız görüşmelerde bu alanda gördük ki bu her bankanın yaptığı bir faaliyet değil. Yani her bankanın böyle bir uygulaması yok. Belli başlı bankalar bu uygulamayı yapıyor ve bu uygulamayı yaptığı zaman da taahhüt alıyor. Bir yıl veya iki yıl benim üzerimden maaş, maaş almaya olacağız. devam ettireceksin. Evet. Veya en azından bir veya iki faturayı otomatik ödem olarak bana yatıracaksın. Evet, evet. Bu da gösteriyor ki bu uygulamada devletin sadece bankalara bir teşviki var ama bu parayı veren bankanın kendisidir. Evet. Ve biraz önce anlatmış olduğumuz promosyon sisteminden farklı bir sistem değildir. O zaman yapılması gereken nedir? O fark yine alınır, bankada bırakılmaz ama fakirlere tasadduk evet. edilir. Peki o farkı alabilme adına, işte ben e, A bankasından emekli maaşımı alıyordum, A bankası böyle bir şey vermiyor. İşte finans kurumları genelde bu sisteme girmiyor dediler. Onlar vermiyor, ben bunu işte bir faizli bankaya taşıyayım de bu parayı alabilme adına bunu yapmak doğru mudur? El cevap doğru değildir. Her ne kadar onu alıp kendimde kullanmayacağım, başkasına tasattık edeceğim niyeti olsa bile e, netice itibariyle onların bir faydası var ki bu işleme giriyorlar. Evet. E, Onlar onlara fayda sağlamamak. Fayda ya. sağlamamak gerekir. Bu şekilde bir uygulamaya girmemek gerekir. Ama hasbelkader e, bazı işçilerin kendi ihtiyarında değildir. Yani bankasını seçemez. İşvereni hangi bankayla çalışıyorsa sen mecbursun oradan maaşını almaya. Öyle bir durum ise yani senin dahlinde olan bir şey değil ise ve bir fark da verilmiş, bir promosyon adı altında bir fazlalık da verilmişse onu bankada bırakmak doğru değil, alınır. amme dönen bir yerde işte bir fakire verilebilir, bir camiye verilebilir, yolsu ve ser gibi bir takım yerlere de harcanabilir ama kişi şahsında onu kullanmasın diyoruz. Evet hocam. Ee, bu soruyla da birlikte ilk bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Ee, birazdan devam edeceğiz inşallah. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradesinden bize gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Hükümetli izleyenlerimiz İlmihal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz da ben bir yerde çalışıyorum biri gelip patronumun borcu olduğunu söyledi ve ben de ona kasadan ödeme yaptım. Patronum geldiğinde borcunun olmadığını söyleyerek bu parayı maaşımdan kesti. Buna hakkı var mıdır daha önceden bu şekilde ödeme yapıyordum ve bir problem olmuyordu. Patronumun bu parayı benim maaşımdan kesmesi caiz midir? Tabii öncelikle e, fetva kişinin muhayyer olduğu yerde sual eder. Yani yapıp ve yapmama da serbesttir. Hı. Size gelir bu konuda yapmam veya yapmamam noktasında helal haram nedir, caiz veya ademun cevaz nedir der. Ve sizin vereceğiniz cevap doğrultusunda o, o işi yapar veya yapmaz. Hı. Ama zaten olmuş ve olacak kendi ihtiyarında değil, karşı taraf zaten bunu bu şekilde uygulamaya sunuyor ise, bu şekilde bir fetva sormak sadece kişinin kendisi değil de karşı tarafın yaptığının zulüm olduğunu ona ifade etme adına olacaktır. Evet. Yani kendi ameline yansıyan bir durum değil. Ee, bir bu mesele var. İkinci bir meselede tarafların olduğu meselelerde tek bir tarafın ifadesiyle fetva vermek pek doğru değil. Ee, ama kişinin bireyseldir, kendine tahallük ediyor. Allah ile kendi arasında bir mesele, yani gerek ibadet olsun, gerek yapacağı bir muamele olsun ki daha henüz yapmamıştır. Evet. O noktada ona dersin, yap veya yapma. Caizdir veya değildir, sahittir veya sahip değildir. Ama olmuş bir olay ve taraf var, karşı tarafı var. O noktada o kişi size soru soruyor ve onun sorusuna mukabil siz cevap veriyorsunuz. Evet. Yani o kişi haklı diyorsunuz veya haksız diyorsunuz. Bu durumda şöyle bir sıkıntı oluyor. Taraflar arasındaki bu husumette bir tarafın gelip de bu soruyu sorması ve oradan kendi lehine bir cevap alması durumunda işte ben bu meseleyi filan kuruma da sordum onlar da seni haksız gördü. Oysa o kişi kendini hiçbir zaman anlatamadı. O da e, bu konuda ya onlar hiç beni dinlemeden böyle bir şey söylüyorsa o kurum da benim için geçerli değil. O fetva da itibar edilmez şeklinde haksız ithamlara sebebiyet verebiliyor. Bunu çokça yaşadık. Dolayısıyla hatta ben fetva kurulundaki arkadaşlara da bu konuda e, bir yani e, kaydı olarak nitelik olarak ifade ettik eğer yani karşılıklı husumet'e taallük eden bir mesele var ise bu konuda asla fetva vermeyin. Çünkü onun önemsiz gördüğü bir ifade vardır. Onu sizde paylaşmamıştır. O ise seyri çok farklı bir şekilde değiştirebilir. Yani fıkhi seyri farklı anlama çevirebilir. Öteki adamın anlatım, anlatımıyla siz farklı bir şekilde konuyu değerlendirme imkanınız olabilir. Dolayısıyla taraflara dinlemeden belli bir kişinin anlatımına göre hüküm vermek uygun bir şey değildir. Burada da aslında meselemiz bununla irtibatlı. Çünkü Hı. işçi bunu soruyor. İşverenin bu parayı benden kesmesi caiz mi değil mi? Ama işveren zaten bunu kesecek. Ha, bunu bize eğer işveren sorsaydı ben böyle bir şey yaptım, Yapacağım, yaptım ben diye. bunu keseyim mi, kesmeyeyim mi diye sorsaydı o zaman biz detaylı bir şekilde konuyu ele alır, ona anlatırdık. Yani onun vekalettir, vekilin işi müvekkiline döner. Ancak vekil olan kimse müvekkilinin çizmiş olduğu sınırı aşmamalıdır. Eğer aşacak olur ise o konudaki sorumluluk kendisiyle irtibatlandırılır. Ama o sınır dahilinde iş yaptıysa oradaki mesuliyet tabii ki müvekkiliyle alakalılandır şeklinde detaylı bir şekilde bunu irdeleyebilirdik. Ama bunu sual eden işveren değil işçi yani anlatıma göre mağdur olan tarafta olan kişi. Dolayısıyla buradaki bizim ifademiz her iki tarafın da bilgisiyle veya işverene bu konuyu yani sen bunu yapıyorsun ama bu fıkhen caiz midir bunu sen bir sorsan bir araştırsan diyerek o kişiyi buna yönlendirmek daha, olsa, daha doğru olsa gerek deriz. Evet hocam. Bir diğer... Yani e bunu fetvadık arkadaşlara da ifade ettik. O yüzden fetvaya sual sormak isteyen kardeşlerimiz özellikle yani dinleyicilerimize sesleniyoruz, bu konuda dikkat etmelidir. Yani taraf varsa, karşı taraf varsa orada böyle bir soruya asla cevap alamayacaktır. Evet. O yüzden buna dikkat edip e, ya güvendikleri, bildikleri kişinin karşısında ikisi de meramını anlatır, veya o arkadaşı da orada olur, telefonda o şekilde karşılıklı konuşurlar ee, ve oradan verilecek cevap doğrultusunda artık Hakikaten. hareket ederler ve etmezler kendi bilecekleri bir iştir. Evet hocam. Başka sorumuz da e, yine mahkeme tarafından hükmedilen tazminat veya nafakanın alımı caiz midir diye sormuş hocam. Şimdi tazminat ödeme sorumluluğu demektir ama neye karşı bir ödeme sorumluluğu? Yani mutlak anlamda günümüz mahkemesi kendi hukuk sistemi doğrultusunda belli bir şey hükmedebilir. Bu hükmetmesi resmi olarak bağlayıcı olabilir ama İslam fıkhına bu illaki uyuyor anlamı taşımaz. Evet. Fıkhen ne ödemeyi gerektiriyor ne ödemeyi gerektirmiyor. Meseleyi bu şekilde irdelemek gerekir. Soru çok genel bir soru. Hı hı. Yani mahkemenin vereceği tazminat hükmü İslam fıkkına göre bağlayıcı mıdır değil midir? Fıkken bu meşru mudur değil midir diyor. Evet. Yani dolayısıyla beşeri bir sistemin vereceği hükmü ilahi bir hüküm olarak kabul etmek doğru mudur değil midir? Evet. Ee, burada eğer o beşeri hüküm ilahi hükme muvafık ise tabii ki kabuldür. Evet. Ama o hüküm ilahi hükme muvafık değil ise onun mahkeme kararının olması sonucu değiştirmez. O yüzden bu tazminattan kastedilen nedir? bunu bilmemiz gerekir. E, detaylarını anlamamız gerekir ki onun doğrultuda konuşmamız daha uygun olacaktır. Ama genelde işte bu e, manevi tazminat dedikleri hakaret ettin, hakaretin paraya yansıması bu İslam fıkında böyle bir şey olmaz. E, veyahut da işte e, kadın kocasından ayrıldığı zaman günümüzdeki e, resmi makamlarda resmi kanunda e, evlilikten sonra elde edilen mallar karı koca arasında müşterektir. Evet. E, Oysa fıkıhta böyle bir şey yoktur. İslam fıkında kadının malı kadına aittir, erkeğin malı erkeğe aittir. Kadın erkeğe bir mal vermişse, hediye etmişse onun olur. Erkek hanımına bir mal hediye etmişse onun olur. Ama böyle bir şey olmadıkça evlilikten önce veya sonra diye bir ayrım olmaz. Herkesin mülkiyeti hususi'dir. Kimse diğerinin evlilik ile sadece bir akit kıyılmışlar bu bunların hayatlarını birleştirmişlerdir. Mal varlıklarında da ortak olduğu anlamında değildir. Evet. Yani bu evlilik süresince de kadının maddi masrafı elbette kocasına aittir. E, bunu temin edecek olan da elbette erkektir yani kocadır. Dolayısıyla bu tazminat genelde bu gibi yerlerde olabilir. Yani işte biz ayrıldık, e, hanımımın mal varlığının yüzde ellisine ayrıldık. Mahkeme benim almama hüküm verdi. Veya tam tersi kadın için işte kocamın mal varlığının yüzde ellisini almama e, mahkeme benim lehime hüküm verdi. Veya şu kadar yıl e, nafaka alma hakkına bana hüküm verdi. E, mahkeme kararı var. Bu fıkhen bana helal olur mu olmaz mı? Orada sorulacak mesele fıkhen bu parayı almak caiz mi değil mi deyip o mesele hakkında fetva sormaktır. Yoksa mücerdet dediğimiz gibi mahkemenin böyle bir onay vermesi İslam fıkhında da bunun böyle olması anlamına gelmez. Evet. Işte bu şekilde yani genelleme değil de hususi birey olarak konu hakkında fetva sormalarını tavsiye ederiz. Evet hocam. Ee, son zamanlarda eşek sütü faydaları anlatılıyor. Ee, i̇çmek caiz midir? At eti, eşek eti, yemekte caiz midir diye sormuş alacağım. İslam fıkhında e, süt ete tabidir. Yani bir hayvanın eti temiz ve yenilebiliyor ise sütü temiz ve yenilebilir. Hmm. Ama o hayvanın eti temiz değil ise, yenilmiyor ise e, onun sütü de yenilmez ve temiz de değildir. Yani irtibat tamamıyla ete verilecek olan hüküm ne ise süte verilecek olan hüküm de budur. Bu bir geneldir. Ancak bazı istisnai durumlar bu genellemenin dışında bırakılmıştır. Mesela insan sütü. Çocuğa verilmesi, normalde insan eti haramdır, tamam. yenilemez. Necis değildir ama haramdır. Dolayısıyla bir insanın, başka bir insanın sütünden istifade etmesi caiz değildir. Ama çocuk hakkında belli bir yaşa kadar ki iki veya iki buçuk yaş, bu konu Hanefi mezhebinde tartışmalıdır. Ama bu yaşa kadar müsaade edilmiş, bu yaştan sonra emmesine ise müsaade edilmemiştir. Bu yaştan sonra emdirilmesi durumunda vebal emdiren kişiye aittir. Tabii ki çocuk mükellef olmadığı için. Yani bu istisnai durumlar. Şimdilik sualde eşek sütünden bahsediliyor. Burada hüküm etine endeksidir. Eşek eti helal olmadığından dolayı onun sütü de helal olmayacaktır. Peki ama hastalığın bertarafı için vs. gibi bir takım şeylere şifa verdiği biliniyor ise, yani tıbbi alanda kullanıyor ise, o zaman burada yine Hanefi mezhebindeki genel bir kural vardır. O da eğer başka bir alternatifi yok ise ve o hastalığa fayda verileceği de tecrübe ile biliniyor ise o zaman durum farklı olabilir. Ama o mücerret keyfi bir helallilik şeklinde değil, o hastaya münhasır olarak verilmiş bir hükümdür. Evet. Dolayısıyla konuyu böyle. İşte efendim eşek sütünün çok faydalı olduğu söyleniyor. Ben böyle bariz bir hastalığım yok ama içimde fayda temin edeyim. Buna fetva verilmez. Çünkü eti haramdır. Sütü de bu bağlamda haram olacaktır. At sütüne gelince at sütü de dediğimiz gibi at etiyle alakalandırılmıştır. At etinin yenilmesinin caiz olup olmaması yani diğer bir ifadeyle mekruh olup olmaması müştehit imamlar katında tartışmalı bir mevzu. Ama bu tartışmanın da arka planında necis olduğundan dolayı değil keremine bilen, atlı işte savaş aletidir, hürmet gösterilmesi gereken evet. bir canlıdır. Bu sebeple yenilmesi mekruhtur veya değildir tarzda. Bazı farklılıklar vardır. Bu da biraz yöreseldir. Yani farklı yörelerde özellikle ee, Kazakistan e, veyahut da işte Tataristan o bölgelere gidildiği zaman e, hususiyette bunun için yani besli olarak at yetiştiriliyor. Ve at eti orada çok rahat bir şekilde tüketiliyor. Yani bizim örfümüzde bu bize biraz ağır gelebiliyor ama e, haramdır, katı haramdır anlamında değil. Çünkü bazı e, fıkıhçılar e, bu illet günümüzde kalmadığı için yani savaş aleti olarak kullanılmadığı için böyle bir hürmet böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir. Dolayısıyla yemesine mani durum yoktur. Yenilmesinde de bir mahsur yoktur şeklinde ifadeler vardır. Bu konuda en fazla yani yenilmez diyenler de bunu mekru olduğunu söylemişlerdir. Yoksa kat'i bir haram tarzında değil. Evet. Sütüyle alakalı da meseleyi bu şekilde irdelememiz mümkündür. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, hanefi bir kimse namazını kabzı yerine malikiler gibi selli şeklinde yani elleri yanı salıvererek vererek kılarsa namazı sahih olur mu? Bunun hükmü nedir? Şimdi namazda elleri bağlamak sünnettir ee, ve bu sünnet yerine getirilmemesi durumunda namazın sıhhatına mani bir durum olmaz. Yani namaz sahih olur ama sünnet terk edilmiş olur. E, bu konuda farklı mezheplerde farklı görüşler vardır. İşte sünnet olan elleri bağlamak mı yoksa salmak mı, işte bağlamak göbek altına mı, üst tarafı mı? Bu iştihadi olarak, e, göreceli olarak tartışmalı bir mevzu. Ama bu tamamıyla fadilete dair, sünnete dairdir. Hmm. Namazın sıhhatiyle irtibatlı değildir. Evet. Hanefi mezhebine göre elleri bağlamak sünnet olduğundan dolayı bir insan ellerini bağlamadan namaz kılacak olursa namazı sahih olur ama sünneti terk etmiş olur sünneti riayet etmeyerek namaz kılmış olur. Ee, sadece bundan ibaret. Bunun haricinde başka bir söylenecek bir şey de olmaz. Evet, hocam. Ama Devam. tabii bunu evet. e, sözünüzü kessin. Hafife almamak gerekir. Yani ben farzı yapayım, vacibi yapayım. Sünnet önemli değil tarzında düşünmek de doğru değildir. Ee, bir hocamız e, örnek veriyor. Yani dinde farz, vacip, sünnet, müstahap ve edep. Bunu nasıl algılayacağız? Nasıl anlayacağız? Belki bunu daha önceden de misal olarak vermiştik. Bir insanın hayatta kalabilmesi için olmazsa olmaz olan uzvu, işte başı bir de hayati organlarının bulunmuş olduğu gövdesi. Evet. Bu kadarı illaki olması gerekir ama bu farzdır. Yani bu kadar bir bölümü olan bir insan hmm. hayatta, hayatta kalabilir. kalabilir. İşte bu hayatta kalabilmesi için farz olan bir bölümdür. Ama bu insan şahsi hiçbir ihtiyacını gideremez. Yürüyemez, koşamaz, yemek yiyemez, affedersiniz tuvalet ihtiyacını gideremez, hiçbir şey yapamaz. Birinin ama hayatta kalır. yaşar. Evet. Dolayısıyla buna ne lazım? Bir çift el lazım, bir çift kol lazım. İşte bunlar da vaciptir. Ancak eli kolu var ama işte parmakları yok. Bu da noksandır. Bir şeyi kavrayamaz. Bardaktan su içemez. Ya. Yine birilerine muhtaçtır. Buna ne lazım? Parmak lazım. Bunlar da sünnettir. İşte parmakları var ama tırnakları yok. Vücudunu kaşıyamaz. Yine bazı noktalarda noksandır ve birilerine ihtiyaç duyar. İşte o tırnaklar nedir? Sünnettir, edeptir vesaire. Yani kamil olan bir insan nasıl ki kusursuzluğu arıyorsak, dinde de kusursuzluğu. Yani, farz, yani bir insanın işte farzıyla iktifa edelim, hayati organlar yeterlidir, ötekiler önemsizdir demiyorsak, Hı. hatta tırnağına varıncaya kadar problemi gidermeye çalışıyorsak, o zaman dinde ise niye bu tavizi verelim ki? Dinde evet. farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstahaplarıyla hatta edeplerine varıncaya kadar kamil olarak irdelenmeli, kamil olarak yaşanmadı. Ki kamil bir insana yaraşandı ancak budur. Evet. O yüzden yani efendim sünneti terk ettim önemli değil tarzda yine meseleyi düşünmemek gerekecektir. Yani Bazen öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar çok iş olduğu zaman veya farklı zamanlarda ya bugün de çok halsizim, çok yorgunum. İşte öğle namazını kılarken ben sadece farzını kıldım. Nasıl olsa farzı kıldım mı, hmm. görevimi yerine getirmiş oluyorum ama… Bu çok yanlıştır. Hatta evet. öğle namazının sünneti müekkettir. Hmm. Onu bırakın ikinin namazının sünneti gayri evet. müekkettir. Yani daha hafiftir. O dahi keyifli olarak terk, terk edilmesi edilmez. asla uygun değildir. Bir de yarın öğün gün ahirette şefaat isteyeceğiz Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sünnetlerini bırakırsak hangi yüzde Bir de şu var, yani insan her şeyde cömert davranmalı hmm. ama vakit müstesna. Vakitte cömertlik yoktur. Vaktimiz çünkü ömrümüz sınırlıdır. Evet. Ve giden bir daha geri, geri gelmiyor. Dolayısıyla yani bizim namazdan daha hayırlı ne işimiz olabilir ki? Çok yoruldum dinleneceğim. Dinlenmek midir bizim asli gayemiz? Dolayısıyla burada belki birey olarak e, noksanlık yapabiliriz. Birey olarak işte e, ya pek o kadar önemsemeyebiliriz. Ferdi olarak hatalar bulunabiliriz. Ama hakikati düşünmek gerekir. Ya Bizim yaratılış gayemiz zaten bu değil mi? Allah'a ibadet, Allah'a kulluk değil mi? Yani. Bu ömür sermayemiz sayaç her an geri sayıyor. Her an ömrümüzden bir parça gidiyor. O giden niye namazda gitmesin? Niye oruçta gitmesin? Niye bir ibadetle gitmesin? O ibadetin mahiyetinin ne önemi var bu bağlamda baktığımız zaman? Kesinlikle. Dolayısıyla konuya böyle bakmak gerekir. Yani onu terk edeceksek çöleceğiz. Daha hayırlı bir işi mi yapacağız, terk edeceğiz. Daha hayırlı bir iş yapıyorsak tamam. Ama daha hayırlı bir işi yapmıyorsak o zaman terk ede asla müsaade etmemek gerekir. Evet hocam. Dünya şakaya gelmez. Yatma yeri de değil. Ona evet. göre hareket edeceğiz inşallah. Ee, bir diğer sorumuz hocam. Babam inşaat müteahhitliğiyle uğraşıyor ve bu işi yaparken bankadan kredi çekip faiz ödüyor. Örneğin 600 bin TL kredi çekip arz alıp yapıyor. Bu parayı faiziyle geri ödüyor. Daha fazla para kazanmak için yapıyor. Böyle bir ticaret yaparak servet kazanıyor. Ben bir şey dediğimde ben faiz almıyorum, veriyorum diyor. Verdiğim fazlalık haramdır, geriye kalan haram değildir diyor. Benim bu konuda ne yapmam gerekir? Şimdi faiz sisteminde ki buna dair yani bu suale dair bir mesele ki i̇mam Rabbani'nin mektubatının birinci cildinde allah Alem 102. mektub olsa gerek. Lahur'a gönderdiği bir mektup evet. ki Lahur'da ehli ilimde de aynı buna dair bir e, görüş farklılığı veya bir yanlış anlaşım anlaşma. İşte faiz nedir? 10 lirayla 12 lira takas ediliyorsa 2 lira faizdir ama 10 liranın 10 lirayla değiştirilmesi faiz değildir. Evet. O 2 lirayı alan kimse harama almıştır. 2 lirayı veren kimse de haram işlemiştir ama neticede 10 liranın birbirleriyle trampasında sıkıntı olmayacağı için o paranın kendisi haram değildir. Evet. Ee, bu bakış ile gidiyor ve i̇mam Rabbani burada e, hemen hemen bir buçuk sayfalık bir mektup. Bunun yanlış bir anlaşılma olduğu. Evet faiz dediğimiz fazlalık karşılığı olmayan o miktardır. Ama bu akit külli itibariyle caiz değildir. Harama sebebiyet veren şey haramdır. Yani burada evet kredi çektiğiniz zaman siz faiz alan değilsiniz, faiz verensiniz. Çünkü bankaya faiz veriyorsunuz, fazlalığını veriyorsunuz. Ama bu Allah'ın yasak etmiş olduğu bir sistem alanı da verenin de bu noktada müsavidir. Dolayısıyla böyle bir akit ile elde edeceğiniz para da kişiye belki faiz olmasa dahi yani bir mülkiyet ifade edip etmemesi bir bahsedigar. O olmasa bile böyle bir sistemin içinde bulunmak kesinlikle caiz değildir. O yüzden konuyu hafifletmeye gerek yok. Yani meselenin sadece hukuksal niteliği itibariyle konuyu değerlendirmek doğru değildir. Meselenin cevazına bakmamız gerekir. Normalde böyle bir akit bankayla böyle bir diyaloğa girmek caiz mi değil mi? El cevap caiz değil Faiz olan miktar o fazlalık dahi olsa bu işlemin tamamı haramdır. Harama sebebiyet veren, haram olacak kuralınca da böyle bir işleme girip de kişi bir kazanç elde ediyorsa, bu kazanç o kişiye çok tıyıp olmaz. Çok temiz bir kazanç olmayacaktır. O yüzden derhal bundan vazgeçilmesi, e, tabii her daim söylüyoruz. Peki buna ne düşer? Bu da tebliğ edecek, babasını bu yanlışını düzeltmeye çalışacak. Ama tabii baba çocuk ilişkilerine de zarar vermeden, bunu yapacak güzel bir lisan ile bunu uyarması gerekir. Eğer ilmi bu noktada noksan kalıyor ise, hani babasının bazı manevralarına cevap veremiyorsa, e, ilim sahibi olan, bilgili olan kişilerden yardım alır. O yardım ile veya babasını o kişilerle görüştürerek bu yaptığı işlemin çok yanlış bir işlem olduğu, dünyaya biz kazanmak için gelmedik, ahireti kazanmaya geldik. Dünyayı kazanmak için değil, bu noktada ahiretimizi kazanamıyorum derken, Dünyamızı kazanırım derken ahiretimizi kaybetmek hiç ticaret erbabına yakışan bir ahlak değildir. Bu noktalarda vazu ı nasihat ederek bundan vazgeçilmesine gayret etmelidir. Evet hocam. Peki burada evlat babasının verdiği parayı yemesinde herhangi bir… yani Bir kere burada iki haysiyet var. Birincisi hukuksal olarak o para kişiye haram olur mu olmaz mı meselesi. Hı. Orada da e, deriz ki işte zaruret miktarını yesin, e, ihtiyaç miktarını alsın veyahut da burada şüphe tü şüphe vardır. E, faizde ise şüphetüz şüphe hakikat gibi değerlendirilmeyeceği için mülkiyet ifade eder. Ama bir de meselenin siyasi boyutu vardır. Yani siyasi boyutu olarak bir ambargo koyma. Yani babana diyeceksin ki hmm. baba bu yanlış bir hareket diyeceksin ama diğer taraftan bu e, maddiyatın her türlüsünden istifade edeceksin. Bu pek tesir etmez. Evet. Ama burada baba bu yanlıştır deyip de ben senin paranı da kullanmıyorum, ben bundan kendim de istifade etmiyorum, zaruret miktarını istifade ediyorum derse o zaman söylemi babasına daha fazla tesir edecektir. Medreselerde bazen şöyle sual gelebiliyor. İşte e, hocam diyorlar bizim medreseye bir zat yardım etmek istiyor ama biliyoruz ki bu adamın kazancı haramdır. E, biz bunun yardımını alalım mı almayalım mı? Aynı mesele hemen hemen. Normal şartlarda baktığımız zaman haram para zaten sahibi belli ise sahibine verilir. Sahibi belli değil ise masarife AMM'dir. Yani AM harcanmalıdır ki medresede bunlardan bir tanesidir. Evet. Kamudur yani kamuya tahallük edecektir. Yani hukuksal olarak bir problem yoktur. Ama o arkadaşlara diyoruz ki şayet o parayı almasanız, Karşı tarafa da bak efendim siz haram kazanıyorsunuz. Haram olduğundan dolayı biz bunu talebelere yediremeyiz. Medresemize bunu alamayız. Bu sizinle de daiz değil şeklinde bir tepki mahiyetinde söylemeniz mümkün mü? Veya böyle yaptığınız zaman o bunlar haberdar olur mu? E olur. O zaman bu tepkidir bunu yapmak lazım. yapmak lazım. Yapmak lazım ki en azından o düşünsün. Ya şunlara bak meccanen para veriyorum onu bile almıyorlar. Almıyorum. Karşılıksız evet. olarak veriyorum onu bile almıyorlar. Anlatılır ya devlet Osmaniye'de bir iş zengin olan kişi fakire zekatını vereceği zaman fakir ona hesaba çeker. Sen bunu nereden temin ettin, nereden kazandın şeklinde karşı tarafı bir nevi hesabı sokma. Yani kim işçi kim işveren, kim e, muhtaç kim muhtacın ihtiyacını gideren. Meseleye böyle bakmak gerekir. Ama yok bazı kurumlar hiç haberi bile olmaz. Yani alsan da almasan da onu zaten duymayacaklar, bilmeyecekler şeklindeyse zaten o paranın masarifi ahmedir, ameye kullandır. Yani o manada medrese alınır. O yüzden meselenin yani siyasi tarafında göz ardı etmemek gerek. Evet, daha önce de söylemiştik ama mesela böyle bir faize kazanılan bir mal mülk var hocam. Bu evladın miras kaldı. Baba öldü gitti, evladın miras kaldı. Evet. Onun evladın bir sorumluluğu olmuyor herhalde. Şöyle e, bizati faizi kazanılan derken Faiz alarak elde edilen kazanç farklıdır. Hı hı. Faizi akit sebebiyle yani faiz vermek suretiyle elde edilen kazanç farklıdır. Hı. Biri şüphedir, biri şüpheti şüphedir. Ama bu hukuksal nitelik itibariyle. Evet. Yani baba her halükarda bundan dolayı günahkardır. Günahkâr, Böyle evet. bir mal bırakması baba için vebaldir. Ama direktmen faiz alarak elde edilen bir malsa o çocuğa intikal etmez. Çocuk da onu tasat tüketmenidir. Ama faizi muamele biraz önceki örneğimizde olduğu şeklinde olursa o mülkiyetine intikal edecektir. Ama evet. bununla beraber her ne kadar mülkiyetine intikal etse de o çocuğa yaraşan onu hayır yollarında kullanması, e, yani hayır yerlerinde e, tasarrufta bulunması tabii tavsiye niteliğinde bu şekilde söylenilecektir. Evet, yani meseleyi bu şekilde e, hukuksal olarak çünkü şüphe ayrıdır, şüphetü şüphe ayrıdır. Hı. Faizde şüphe hakikat gibidir ama faizde şüphenin şüphesi hakikat gibi değildir. Evet. Dolayısıyla bu anlamda da farklılık oluşacaktır. Evet. Programımızın sonundayız hocam. Terzi Baba'nın dediği gibi Rabbim bize ahiret için dünyalık versin derdi. İnşallah Rabbim bize öyle dünyalıklar nasip etsin helalinden inşallah. Amin, amin. Son olarak sizlere dua babında birkaç kelam alalım Sizin hocam. Sizin dediğiniz duaya amin demekten başka ne diyelim ki? Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Günümüzde. Değerli dostlar programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı ilmihalet.daregürtv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yaptığımız programlarımızda. HilaliGultv.com ter izleyebilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. hepiniz Mevla Emanet'un hoşça kalın.